Bu günümüzde de geçmişte de neyin şirk olduğu bellidir. Bu e, şirk meselesi ya da tevhid meselesi e, İbn Teimiye ve taraftarları on, ona ittiba eden taraftarları tarafından üç hususa hasredilmiş böyle bir tasnifle açıklanmış tevhid uluhiyet, tevhid i biyet ve tevhidi esma ve sıfat diye. Bu alanlarda tevhidi rencide eden, zedeleyen ee, hususları şirk olarak görmüşler. Burada da doğrusu ölçüyü kaçırmışlar. E, biz daha ziyade daha sonraki usulü din ulemasının yaptığı tasnifi esas alıyoruz ve tevhid 5 mertebede gerçekleşir diyoruz. 5 noktada, 5 hususta gerçekleşir diyoruz. Tevhid-i Zat Cenab-ı Hakk'ın Ee, zatı gibi başka hiçbir zat yoktur. Herhangi başka bir varlığı zat itibariyle Cenab-ı Hakk'a benzetmek şirktir. Tevhid-i Esma Esma-i Hüsna Cenab-ı Hakk'a mahsustur. Hakiki anlamda sadece ona ıtlak olunur. Hakiki Rahman odur, Hakiki Rahim odur. Ve diğer esma da böyledir. Hakiki anlamda Cenab-ı Hakk'a mahsustur. Bu isimlerin herhangi başka bir varlıkta gerçek anlamda bulunduğunu düşünmek şirk olur. Tevhidi sıfat, sıfatlarda tevhid, esmaya kaynaklık eden sıfatlardır. Yani Cenab-ı Hakk'ta bir affedicilik sıfatı bulunur. Cenab-ı Hak onun için El Afuv'dur. Merhamet sıfatı bulunur. Onun için Rahman ve Rahim'dir. Diğer isimler de böyle bunun gibi sıfatlardan kaynaklanır ve bu sıfatlar münhasıran Cenabı Hakk'a mahsustur. Bunlar dışın Cenabı Hak dışında bu sıfatların başka bir varlıkta bulunduğunu düşünmek ve söylemek şirk olur. Yani öldüren, dirilten, rızık veren, affeden, bağışlayan bütün bunlar hakiki anlamda Cenabı Hakk'a mahsus şeylerdir. Başka bir varlığa bunları mutlak anlamda izafe etmek, ıtlak etmek şirk olur. Ee, fiilde tevhid Cenab-ı Hak fiil işler ama o fiiller ona mahsustur Cenab-ı Hak herhangi başka bir varlık gibi fiil işlemez ee, dolayısıyla onun fiillerinde herhangi başka bir varlıkla irtibat kurmak ona benzetmek de bu alanda bu noktada şirk e, tevhidi parçalamak olur ee, bir takım e, ayetlerde ve hadislerde Allah geldi gelir iner gibi ifadeler var. Bunları mahlukatın fiillerine benzetmemek lazım. Onlar gibi telakki etmemek lazım. Telakki edilirse bu noktada tevhid parçalanmış olur. Ve nihayet son e, aşaması, son basamağı, hükümde tevhid. Cenab-ı Hak nasıl kozmik aleme bir sistem koymuş, o kozmik sistemin tabi olduğu bir hükmü var. Aynı şekilde insanlar için de bir sistem koymuş, o sistemin tabi olduğu hükümler koymuş. Her kim bu hükümlerde Cenab-ı Hakk'ın hakimiyetini reddeder, bu hükümlere alternatif olarak ya da paralel olarak başka bir hüküm sistemi benimser, keyfi, idari olarak bu noktadaki tevhidi parçalar, bu noktada şirke düşer. Bütün bunlar bugün de böyleydi, tarih içinde de böyleydi, gelecekte de böyle olacak. Dolayısıyla bu tevhid hassasiyetini muhafaza etmek lazım ve bunun da aşırılıklardan e, korunarak aşırılığa meydan vermesine sebep olmadan bunu önleyerek yapmak lazım yoksa onu dozunda tutamazsak dozunu kaçırırsak işte bugün işit dediğimiz bela gibi belalar çıkar ortaya e, kendileri dışındaki herkesi tekfir edip mürtet ilan edip efendi malını ganimet sayan hanımını çocuklarını cariye sayan esir sayan bir arıza ortaya çıkar Allah korusun bunun dozunu iyi ayarlamak lazım